Merhaba, ucu ucuna yetiştim biliyor musun? Evden çıkmadan önce yemekleri yap, ortalığı toparla, evi süpür, kapıyı kitle, trafikte kal. Of zor yetiştim. Heh, bugünkü sorumuz da, Allah dünyadaki işlerin hepsine tek başına nasıl yetişir? Bu soruyu sorman harika bir şey. Çünkü evrene bakarak bizdeki Allah düşüncesini... Hayret ve hayranlık duygusunu besleriz. Onu tanımak, daha çok tanımak isteriz. Sonra da hayretle sorarız. Allah her şeye nasıl yetişiyor? Allah, insanın zihni ve onun yeteneklerinin ulaşıp kuşatabileceği bir alanın sınırları dışındadır. İnsansa aciz bir varlıktır. Yani yapıp ettikleri, Gücünün yettiği şeyler oldukça sınırlıdır. İnsanoğlu, Allah'ın kudretini ve kendi acizliğini unuttuğu zamanlarda sapkın inançlara yönelmiştir. Biliyor musun, tarihte elleriyle yaptıkları putlara tapan, yolculuklara çıkarken de kolay taşınsın ve işlevsel olsun diye helvadan heykeller yaparak acıkınca bunu yiyen insan örnekleri vardır. Hem komik hem çok korkunç bir şey bu. Allah'ı yeterince tanımayan insanlar yanılgıya düşerler. Allah kimdir peki? O, kendisine sığınılandır. O, her şeyi kendisine boyun eğdirip kul edinendir. O, duyularımızla algılayamayacağımız için bir yönüyle sırdır. O'nun yüceliği zihinlerimizi hayrete, yarattıklarıyla da hayranlığa düşürendir. Şimdi sen, bütün bunları anladım ama Allah milyarlarca insanın ihtiyaçlarına nasıl karşılık veriyor, hepsine nasıl yetişiyor anlamıyorum diyebilirsin. Ama ne yapalım? Bu sorunu cevaplamadan önce konuşmamız gereken başka şeyler de vardı. Soruna soruyla yanıt vereyim mi yine? Dünyayı ısıtan, aydınlatan ve yaşamamızın temel kaynaklarından biri olan güneş. Bize nasıl yetişiyor? Hepimize hem ısı hem ışığı nasıl oluyor da yetiştirebiliyor? Güneş bize bunu sağlayabiliyorsa, onu yaratan, onu yoktan var eden ve onun bugün var olmasını hala sağlayan yüce Allah. Her birimize nasıl yetişmesin? Varlığı kendinden ve kusursuz olan Allah, bu evrendeki her bir zerrenin sanatkarıdır. Göklerin, yerin, ve içlerindeki her şeyin hükümranlığı Allah'a aittir. O her şeye kadirdir. Yani her şeye gücü yetendir.